Evet. Ama kimler bundan müstesna diyor Allahu Teala? Bakın. Böyle yapan birisi varsa bugün ben şunu teklif ediyorum Türkiye Müslümanlarına. Hiçbir Müslüman bu devlete, imam bu sisteme imam olarak kalmasın, istifasın. Hiçbir müftü yerinde kalmasın ya hakkı söylesin ya istifasın. Tabii hakkı söylerek burada kalamazsın. Hiçbir mümin ve Müslüman sistemin din adamlığını yapmamalıdır. Yaptığı sürece Allah'ın ayetlerini ketmeder. Ketmedmek mecburiyetinde ve zorundadır. Getirin, hangisini getirirseniz getirin. Gerçekten söylüyorum. Getirin buraya, şahsiyetini kötülemek için falan söylemiyorum bunu herhangi bir insana. Getirin o insanlardan bir tanesini, üç tanesini, beş tanesini. Vallahi lazim ve billahi lazim, kendi ağızlarıyla itiraf edeceklerdir Allah'ın dininden indirileni, kelp ettiklerini. Çünkü sen oraya çıkınca devlet tarafından, sistem tarafından tescilli olarak itiraf ediliyorsun ki sen bir din adamısın, din ehlisin veya din âlimisin. İnsanlara İslam dini hakkında bilgi vereceksin. Aa İslam dinine davet etmek yok. İslam dini hakkında bilgi vereceksin. Yani oraya gelenler, camiye gelenler içinde Müslüman da varsa veya Müslüman olmayan da varsa bağışlayın ahi, Müslüman olmayan da varsa İslam dini hakkında bilgilendireceksin. Aslında cennetten, cehennemden, azaptan, sevaptan bak etmek laikliğe aykırıdır. Kemalizma aykırıdır, sisteme aykırıdır, demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin ahireti, cenneti, cehennemi yoktur. Laikliğinin cenneti, cehennemi yoktur. İstifa etsinler kardeşim. İllellevine tabu, tevedenler tövbe etmektedir. Yaptığı günahı bir daha yapmamaktır. Öyle mi? Söylediği yanlış sözü bir daha söylememektir. Yaptığını terk edecek. Tövbe bu. Terk edecek. Ve aslahu ifsad ettiklerine bedel ifsad ettikleri şeyi ıslah edecekler. Eskiden nasıl? Fesat yaymışlarsa, fesada sebep olmuşlarsa şimdi insanların ıslah edilmesi için çalışacaklar ıslah nedir? İslam'a davet ve beyyanu beyan edenler, kelp ettiğini gizlediğini açıklayacağım, ben falan şeyde falan meselede Allah'ın ayetlerini kelp etmiştim, gizledim ayeti okumak istedim ama camide polis olacağından korktum ve ayeti okumadım Vaz ediyordum, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirleri ta kendisidir, ayetini okumaya gelmiştim, işte oradan ikinci sayfaya, üçüncü sayfaya atladım, oradan başka bir ayet okudum ya Rabbi bunu beyan edecek ben böyle yaptım diyecek işte Allah Allah'ın ayetleri açık. Feolayke etûbu aleyh. Feolayke etûbu aleyhim ve ene ettevabur İşte onların tövbesini ben kabul ederim. Ve ben çok tövbeleri kabul eden rahmet sahibi bir Rabbim diyor Allah Teala. Yirmi dokuzuncu esas, ayetleri tebdil etmemek. Nasıl tebdil etmek? Bir ayetin yerine bir ayeti koymak değil. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Allah'ın gönderdiğinin yerine başka birinin sözünü söylemek. Allah'ın indirdiği hükmün yerine bir başkasının hükmünü koymak. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ <gülüyor> قِيلَ لَهُمْ Allah-u Teala diyor ki o kimseler kendilerine söylenmiş olan sözün dışında başka bir sözü onun yerine koyup söylediler. Biz de diyor, o sözü değiştirenlerin üzerine işledikleri zulümden ötürü katımızdan bir azap ve lanet indirdik. Bakara 59. 30. esas, tahrif etmemek. Allah'ın hükmü ve ayeti geldi, onu dışlamamak. Şimdi ketmekmekle burada tahrif etmek, Kaşıklarınızı dikkatli kullanırsanız ben de anlattırım ve dersimi bitiririm. Şimdi tahrifle ketmetmek birbirine çok yakın. Ketmetmek, gizlemek. Tahrif, kaydırmak, haddinin dışına çıkarmak. Yahudiler bundan ötürü lanetlenmişlerdir. Niçin Allahu Teala diyor ki: "Yuharrifunel kelime an mawaadi'ihi" Allah'ın hükümlerini ve sözlerini konulmuş olduğu yer, maksat ve gayenin dışına kaydırırlar. Hani rejim meselesinde Yahudiler elini Tevrat'ın tomarlarının üzerine koyuyorlar. Okumuyor. Tomar çeviriyor, elini koyuyor, çeviriyor. Alttakini okumuyor. Abdullah İbni Selam diyor ki ya Resulallah, elinin altında rejim ayeti var. Kaldırsın elini, rejim ayeti görünecek. Yani okursunuz görürsünüz. Tabi Yahudi elini kaldırınca, bu Medine'deki vakada, alttan rejim ayeti çıkıveriyor. يُحَرِّفُونَ kelime am وَادِعِهِ mevadi'i mevdi'i konulan yerler yani eden maksat Arapça'da iki şey anlaşılır. Birisi mekan anlaşılır, birisinde de maksat anlaşılır. Yani konulduğu maksadın dışına Allah'ın kelimelerini çıkarmak. Ama allah Teala ne diyor? Bakın ayette onların yaptığı şey iftira olduğunu ve Allah'ı yalanlamak olduğunu söylüyor. Pekala diyorlar ki efendim Bugün Allahu Teala yani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ayetinde kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse şeklinde söylemiyor Allahu Teala. Ne diyor? Kim Allah'ın indirdiğine iman etmezse diyor. Kim Allah'ın indirdiğine iman etmezse E, münafıklar hepsi o zaman cennettedir. Çünkü münafıkların hepsi Allah'tan indirilene iman ediyorlardı. Ama bir şey söylemişlerdi. Neydi o? وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدِ إِسْلَامِهِمْ Onlar İslam'dan sonra küfür olan kelimeyi söylediler ve kafir oldular. Küfür olan kelimeyi söyledi ve kafir oldular. لَيْرَّجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنْهَ الْاَدَلِ Dediler ki eğer biz Medine'e dönersek var ya görürler o zaman aziz olanlar zelid olanları nasıl Medine'den çıkarır. Aziz olanlar münafıklar, zelid olanlar da haşa Allah Rasulü ve ashabıydı. Öyle tanımlıyorlardı. Bakın ne dediler? Bugün insanların bir çoğu hemen hemen batıcıların tamamı Müslümanlara bu isimleri ve bu yakıştırmaları koyuyorlar. Ama hala adam diyor ki işte onlar Müslümandır. İnkar etmedikleri süreci Allah Allah İslam'la, Kur'an'la, Resulullah'la istihza ediyor. Onu karanlık gösteriyor. Halbuki karanlık ve zulümat Tâgut'un dini. Allahü veliyüllezîne âmenü yukhricuhum minel zulümâti ilen nur vellezîne keferu evliyâhumu tâgutu yukhricûnehum minel nuri ilen zulümâti. Zulümat kafirlerin dini. Ama İslam'a diyor, çağ dışılık diyor. Orta çağ karanlığı. Bak İslam'a zulümat diyor. O insanların da siz cenaze namazını camilerde kılıyorsunuz be! Vallahi siz de zulümattasınız! Evet, kılın! Herkes kendi dininden olanın üzerine namaz kılar. Yalan mı? وَمَنْ اَغْلَمُوا اَيَتْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرِبُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Yani iftira kelimesi geliyor, ayetlerde yalanlama geliyor, zulüm geliyor. Bunları nasıl anlayacağız? Bunları nasıl anlayacağız? وَمَنْ اَظْلَمُ kim daha zalimdir? İnneşşirkele zulmun azim. Kim daha çok müşrik ve daha çok şirk ve küfür içindedir demek istiyor Allah-u Teala. Ve men ezlemu min men iftera alellahi keziben kezzebe bi ayatihi. Kim Allah'a yalan yere iftira düzen ve ayetlerini yalan diye tavsif edip ayetlerini yalanlayandan... Daha zalim kim olabilir? İnnehu la yuflihu'z zalimun Gerçekten zalim olanlar felaha ermez. Neden Allah Yahudileri kitabı tarif ettiklerini söyledikten sonra böyle söylüyor? Kim ki hangi ümmetten olursa, hangi çağ ve zamanda yaşarsa yaşasın, Allah'a yalan yere bir şey nispet edip uyduran ve Allah'ın ayetini yalanlayandan daha zalim olabilir. Birisi dinde olan, birisi din dışında olan iki zümre bunlar. Allah adına yalan uyduranlar Dindeki münafıklar, din dairesinde olan bir zümre, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ise dinin dışındaki bir zümre. Ama o her ikisinden de daha zalim kim olabilir? Buyurun o zaman, o kadar cesur ki insanlar, o kadar cesur ki birçok kimseler konuşabiliyor, ben Allah'la konuşuyorum diyor, ben Muhammed'le görüşüyorum toplantılarına geliyormuş. Çeklerini, hesaplarını tutuyormuş. Hangi gazeteyi okuyacağını söylüyormuş Resulullah. Hangi adamın kitabını okuyacağını söylüyormuş Resulullah. Evet. Ha? Hangi adamın falan yerde hangi üniversitenin kuruluşuna ne kadar bağış yapılacağını söylüyormuş, yapacağını söylüyormuş Resulullah sallallayınız. Evet. Şimdi böyle bir din Allah Resulü'nün getirdiği din değil ki. Çünkü ومن أظلم ممن افترى على الله <كَذِّبًا> içine. Allah'a iftira bulaştı. Pekala Allah'a kim iftira edermiş? En'am 21'di geçtiğimiz ayet-i kerime. İnne ma yaftaril kizbe yalanı Allah adına onun dinindenmiş gibi kim gösterir? Ancak kim gösterir? اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنَ بِآيَاتِنَا Düzeltiyorum orayı. Bakın dinde de olsa, dinin içinde bir zümre taifeye ait olsa da, bir yalanı Allah adına söylüyor ise, Allah söylemediği halde bir şey onun dininde gösteriyor ise, işte onlar ancak Allah'ın ayetlerine inanmayan kimselerdir. Ve ulayke humul kâzibun. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Bakın mükezzip başkadır Arapça'da, kâzib başkadır. Mükezzip yalanlayıcı, kâzib yalancıydır. Ama burada yalan söyleyen adama nasıl Allah Azze ve Celle? Onlar Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir diyor. Ve sen de hala diyorsun ki, Efendim Maide 44, 5 efendim 47'de gelen şeyler yani işte kafirleri takendilerdir zalimleri takendilerdir fasıkların takendilerdir birinci ayet işte başka anlamdaymıştır ikinci ayet başka anlamdaymıştır üçüncü ayet başka anlamdaymıştır işte oradaki zalim şöyle yapan adam da fıst da şöyle yapan adamdır Allah azze ve celle buyuruyor ki yalan yere Allah'a iftira nispet edenler Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ve onlar yalancıların ta kendileridir. Yalanlayıcılar demiyor. Yalancıların yalan söyleyenlerin ta kendileridir. 32. esas Kur'an ve sünnet bilimlerinde bidat olan kavramları kullanmamak Necim 23 İn hiye illa esmaen semmeytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan İn yettebi'una illa zanna wa ma tahwal anfus ila akhir al-ayah Allah azzeju acil azzezele buyuruyor ki bazı topluluklardan, daha önceki müşrik topluluklardan bazıları işte bazı ideolojiler üretiyorlar. O ideolojilerin tamamının adını Allah vermiyor Kur'an'da. Ama Fir'an'dan bahsederken, Lut'un kavminden, Hud'un, Salih'in kavminden bahsederken, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'daki dönemlerinden bahsederken, onların ilahlarını ve ideolojilerini tanımlamada bu ayet-i kerimeler işte onların ibadet ettikleri şey hakkında Allah Azze ve Celle buyurur ki veya kutsadıkları şey hakkında inhiye illa esme'un muha O ancak onlar sizin isimlendirdiğiniz şeylerdir. Siz ve babalarımızın ismi koyduğunuz şeyler. Allah bunun hakkında bir sultan indirmedi. Bir hüccet ve delil indirmedi. Onlar zandan başka zandan ve nefislerinin hoşlandığından başka bir şeye uymuyorlar. Şimdi din adına birçok şey kavram üretiliyor ve kavramı getiriyor, Kur'an tefsirine sokuyor. İsmail Hakkı sevi tefsir yazmış. Abdurrahman Es-Sulemi tefsir yazmış. Letaiful İşarat diye. Ehl-i sünnet vel cemaat İmamlar derler ki bir kısmı ondan sonra yaşayan alimler diyorlar ki mesela İmam Bülkini bunlardan bir tanesi hatta Suyuti bu sözü haklı ediyor. Kim ki ona tefsir derse o kafir olur. Ama Süleyman Ateş diyor ki tefsirlerin şahıdır. Ya düşünebiliyor musunuz? İçinde her türlü bid'atin ve dalaletin bulunduğu bir kitaba, adam diyor ki ondan üstün bir tefsir yazılmamıştır. Kürtleri köpeklerle denk tutan İsmail Hakkı Boursevi Türkiye'de sufiyet tabakasının tefsirinin sanki haşa nebisi. Ne oluyor pekala? Bunlar Allah'ın dinine neler kattılar? Kutuptu, GAUS'tır bilmiyorum KUTBUL AKDAP KUTBUL ARİFİN bilmiyorum ne nedir bunlar He? nedir bu isimler İNHİYE İLLÂ ESMÂUM SEMMEYTUMUHA ENTUM VE ABAĞUKUM MÂ ENZELALLAHU BIHA MIN SULTAN bunlar ancak sizlerin ve babalarınızın isimlendirdiği atalarınızın isimlendirdiği şeylerdir Allah bunlar hakkında bir şey indirmedi adam GAUS'mış hemen böyle geliyormuş yardıma yani garanti edin ya bir tarikata girin, lastiğiniz patlarsa bir yardım isteyin şeyhten yolda otobanda lastiğinizi tamir etsin ne gerek var yani tamirhaneciye gideceksiniz evet bunlar anlatılıyor pekala Yahut din adına cahillerin menkhibe ve kıssa uydurduğu bir yol hak yol olur mu Nasıl böyle şey efendim mesela yok Kur'an'ın şöyle okunması, yok Kur'an'ın böyle okunması Kur'an'ın şöyle tefsiri, Kur'an'ın böyle yorumu, efendim hermonotik yaklaşım, bilmiyorum fistan, feş mekan, bu gibi şeyler gerçekten batıdan kalplerimize sızan şek ve şüpheler ırmağıdır kin ve in akmakta aklınızı siz bunlara açarsanız mahvolursunuz sahabe yetmiyor mu size Allah Resulü yetmiyor mu daha ötede size? Tabiun yetmiyor mu size? Allah'ın kelamını ve Nebisi'nin sünnetini anlamak için. Evet. Kafirlerin İncil'i ve tahrif edilmiş Tevrat'ı ve İncil'i anlamak için kullandıkları yöntemleri Allah'ın kitabını anlamaya uygulayacaklar. Böyle bir yöntemi uygularsanız kurunu, Kur'an ve sünneti anlamada korkunç curcunalar, felaketler yaşanır. 33. esas ayetleri vakalara isabet ettirmek. Buna Arapça'da iskatul ayati alel vekai'i denir. iskatul ayati evvil ahkami ala mevadi'i hada denir. Ayetleri vakalara tatbik. Vaka görüyorsunuz, hadiseye şahit oluyorsunuz, hükümleri görüyorsunuz, bunlar tıpkı peygamberlerin hayatında peygamberlere karşı mücadele etmiş olan insanların vakalarıdır. Bunlar hakkında Allah'ın peygamberlerine o vakalarla ilgili tatbik ve uygulamak için emrettiği ve tarif ettiği isimleri ve ünvanları koyacaksınız. Adam mesela İslamcılık diyememiş 60'lı yıllarda tutmuşlar Descartes'in felsefesini lak lak lak lak lak, lak lakan. ne demişler biliyor musunuz? Maneviyat. Türkiye'nin maddi ve manevi mimarı. Filan parti lideri. Ne manevi lideriymiş. Hangi manayı imar etmiş? Bana ne mana ne? İdealizm. Kardeş bu idealizm. Felsefeyi okuyanlar bilir. El-Mithaliye'dir bunu Arapçadaki ismi. İdealizm. Platonun ideler alemi, Allah Allah. alemi misal, maneviyatçılık olarak Türkiye'de 25-30 yıl Müslümanların kalemlerini ve kitapları doldurdu, meşgul etti bu, maneviyatçılık. Efendim toplumlar dinsiz olmazmış, niye? Kim demiş dinsiz olur? Buz gibi dinsiz olur. Yani Allah'ın dininden çıkar kendine bir din edinir. Ne demek toplumlar dinsiz olmuş Her ideoloji bir dindir. Bunu niye anlamamış Müslümanım diyenler Türkiye'de, işte öyle diyorlar maneviyat. Mesela adam küfür ve şirkin içerisindedir buna cürüm diyoruz. Adam namazı terk ediyor. Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Ne bileyim işte buna fazık diyorsun yahut ne bileyim günahkar diyorsun. Kardeş sen vakaya ayeti tatbik etmiyorsun ki adamda nifak alametleri var. Kafirlerin felayetini savunuyor. Şirk düzenlerinden yana sen adama Allah'ın ayetlerini uygulamıyorsun ki. Öyle mi? Tatbik etmiyorsun sen. pekela o zaman din nasıl anlaşılacak? Bana söyler misiniz? Ya bir insanın derisini soysanız o insan olduğunu tanır mısınız? Atın cüssesini bir yere. İçini dışına çıkarsanız. Her şey yerli yerinde olursa insan insandır. Kulağı bir yerde, kellesi bir yerde, ayağı bacağı bir yere kopmuş, atılmış bir insan. Artık insan olmaktan çıkmıştır yani. Gerçi muhteremdir ama... Yani insanlık vasıflarını, simasını, özelliklerini çoğunu yitirmiştir. Ama siz dini bölük pörçük ediyorsunuz. Her bir kısmını bir tarafa koyuyorsunuz, bir tarafı sufilere ait. Bir tarafı radikallere ait. Bir tarafı cihad edenlere ait. Efendim bir kısmı politika, politika yapanlara ait. İşte onlar hep ruhsatları muhsatları kullanacaklar. Hazreti Yusuf örnek gösterecekler, Musa Yusuf örnek gösterecekler, bilmiyorum. Falan edecekler filanlar. Diğerler efendim takiyeyi esas alacaklar. Hep alttan gitmeyi gizli düşünme. Ne oluyor size? Ha? İmayla namaz kılacak. Efendileri bir emredecek. Askerde ne kadar subay varsa karılarının başına açacak. Başlayın. Evet. Kız öğrenciler başlarını açsınlar. Üniversitelere gitsinler diyecek. Hemen o abileri söylediği için olur. Febeddel ellezina zalemu kavlan gayra allazi qila lehum. Tenzelna alellezina zalemu rijzan min es-sema'i bima kanu. Allah'ın kendilerine söylediği sözün yerine bir başka sözü koydular. O sözü tebdil ettiler. Allah ne diyor? Ya eyühen-nebiy Kul eşwatike ve banatik ve nisa-i mu'mininet yudnini alayhinne min jelabibihinne Ey Nebi hanımlarına ve kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle müminlerin Resulullah'ın gününden ilâ yevmil kıyame Müminlerin hanımlarına söyle biz müminlerin hanımlarına söylüyoruz örtünün diye. Yani örtünün derken aslında açılmayın demek istiyor Allah-u Teala. O zaman bu ayeti böyle felsefi bir şekilde polemik, polemist bir anlayışla açıklamaya çalıştığınız zaman yahu dersin ki bütün azık yazanlar mümin ki Allah-u Teala onlara örtünün diyor. Polemist bir mantık bu ama bu şi şey, Kur'an'ın temelden yıkabilecek bir düşünce bu. Ne diyor Allahu Teala? İnna enzelnâ ileykel kitâbe li tahkuma beyne'n nâsi bimâ arâka'llâh ve lâ tekun lil hâyinîne hasîme. Nisâ 105. Biz sana bu kitabı, el kitab, el Kur'an, onu hak ile indirdik. Dikkat edin, yanından, sağından, solundan batıl ve şek ve şüphe yoktu. <gülüyor> zalike el kitab, yani inna enzelne ileyke el kitabe, zalike el kitabu la raybe fihi. Hüden lil <muddeqin> işte bu kitap var ya. El-Kur'an Hüden lil muttegîn. <muddeqin> Muttaki olanlara hidayettir, Aklına, kalbine, nefsine, dinine, hareketine, cihadına hidayettir. Hüda kim? Lil muttegîn. Allah'tan korktum. insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye bu kitabı imlettik. O peygamber ait bir işmiş ya. Biz peygamber değiliz ki öyle söyleyelim. Biz peygamber miyiz yani biz peygamber kadar olabilir miyiz? Gibi bahaneler ve yaklaşımlarla ne yapıyorlar? Kendilerini sorumluluğun dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Ve ayetin sonu çok ilginçtir. Sakın ha sakın hainlere arka çıkma. Hainler için müdafaa ve savunmada bulunan kimse ol. Adam hainleri savunuyor. Hainlere müjde ettiler. Evet. Bakımdan bizim işte Kur'an'la ilgili çalışmalarımızda bu esasları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu esaslar bize ışık tutacak. Eğer insanlar Kur'an'dan hidayet elde etmek istiyorlarsa ona Resulullah'ın ve ashabın uyduğu gibi uymak zorundadırlar. İşte bu bunu nasıl öğreteceğiz insanlara? Bu uyma nasıl öğrenilecek? Bunun yöntemi ve yolu nedir? O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle beraber Kur'an'ı öğrenmektir. Sünneti dışlayan ve sadece Kur'an'ı esas, hatta Kur'an'ı da değil, Kur'an'a kendilerinin yükledikleri anlamları ve söylemleri esas alanlar, inan ki Kur'an'ın çizgisinden de Resulullah'ın çizgisinden de ayrılmışlardır. Bir mesele anlatıyor. İlla her şey görülmez ki. Siz konuşursunuz ama konuşmanızı görmem. Konuşma işitilir. Bir amel yaparsınız. Bu ameli görürüm. Siz iyi veya kötü hiç önemsemem. Sizi severim kalbimden. Kalp ondan sorumlu Sizden nefret etmem gerekirken. Sizden nefret etmedim. Sizi sevmem gerekirken sizi sevmeyeceğim. Onun için allah Teala diyor ki, şüphesiz ki kulağınız hakkı duymak, kulağı farzdır, kulağın vacibi hak olana, hasen olana, güzel olana, temiz olana kulak vermektir. Kulağın şükrü bu. Buna kulak vermedik. Akşama kadar, sabaha kadar, yıllarımızı, günlerimizi, Dört tane tele mahkum ettik bu kulağı. Tamam mı? Veya altından üstünden delinmiş bir neye aşık ettin? Meftun ettin bu kulağı. Veya güzel bir kadına aşık ettin bu gözleri. Öyle mi? Günahından ağlatmadın. Kur'an okuduğunda ağlamadı. Resulullah'a okuduğunda ağlamadı. Sahabenin gördüğü işkenceleri okuduğunda, sahabenin savaştaki kahramanlıklarını, cihattaki fedakarlıklarını okuduğunda, dinlediğinde ağlamadı. Gözyaşı dökmedi. İşte o göz, işte o kulak, işte öyle bir kalp. Ne yapacaktır? Müminin ilmi olmadan, yani ilimden maksat, Allah'tan bir bilgidir. Allah'tan bir bilgi olmadan ardına düştüğü her şeyden insan hesap edecek. Evet müfessir adam, bacağını bacağını üstüne atan kadının karşısına geçip Kur'an tefsir eden adam. Hı? O da kendisine Kur'an adamı diyor. Vay tağut vay. Görüyor musunuz deccalı? Adam kendisine Kur'an adamı diyor. He? Şeytanın kadınlarına hitap ediyor. Şeytana ibadet edenleri seviyor ve onlara muhabbet besliyor. Bu adam da Kur'an adamı oluyor. Demek ki kalp göz bunlar hepsinden Hesap verecek. İşte Kur'an tefsir etmek isteyen insanlar ve ben Kur'an'ı anlarım, yorumlarım, çağdaş bir şekilde de insanlara götürürüm, onun çeşitli açıklamalarını, yorumlarını, okumalarını yaparım. Antropolojik okuma, bilmiyorum ne okuma, falan okuma, filan okuma. Şimdi bir türü Gavuristan'dan bize ithal edilmiş olan tabiri caizse, küffaristan'dan bize intikal eden, eskiden Müslümanları dinlerinden eden şeyin, bir yeni ürünü değişik bir kılıfla karşımıza çıkıyor ve Kur'an yorumlamaya kalkıyor, Avrupa felsefesine gönül vermiş insanlar. 23. esas, hiçbir sözü ve hükmü Allah ve Resulünün sözü ve hükmünden önde tutmamak. Bunlar Kur'an ayetleri değil mi? Ne alakası var pek Kur'an tefsir etmekle? Ne alakası var Kur'an anlamakta bunların? ilk başta böyle şeyler hakikaten anlatılır mı? Gereksiz. Ama adamın hayatına bakacaksınız. Kur'an terazisinde amellerini, sözlerini, fiillerini tartıyorsunuz. Ha, bakıyorsunuz, uymuyor. Hayır. Cık cık diyorsunuz ve reddediyorsunuz. Ama toplum bunu bilmiyor ki. İnsanlar bunu bilmiyor. <gülüyor> Hucurat suresi birinci ayeti kerimede allah Teala bu kaydeyi koymuş. Ya <gülüyor> eyyühellezine amenü. Ey iman edenler! La tuqaddimu Beyne yed illahi ve resulih. Ve taku Allah inna Allah Ey iman edenler, müminler. Demek ki imanın şartı nedir burada? Elzem olan, farz olan şartı ne olmuş oluyor? Allah ve Rasulünün hükmünün, sözünün emir ve yasakının önüne Hiçbir sözü, hükmü, demir ve yasağı çıkarmaktadır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Geliyor adam, sabahleyin, oturuyor, Kur'an okumuş, namazını kutmuştur. Akşam teheccüdünü de eda etmiştir. Pırıl pırıl nur yüzüyle gelir, tağutun mahkemesinde oturur kürsüye akşam bir kadına tecavüz etmiş olan bir zalime 6-7 ay cezadır. Bu insan mümin. Evet. Kalbiyle inkar etmediği sürecin müminiş. Nereden bileyim? Efendi inkar etmek sadece kalbe mi kalmıştı? Allah Allah, o zaman peygamber gidip de müşriklerin kalplerini çıkarırdı. Savaştığı zaman hep kalplerini çıkarırdı onların. Ah sizi kafir kalp ah! Seni kafir inkarcı kalp bayi. Bu adamların hiçbir günah yok. Ah sen olmasan var ya. Nereden bileceksin kardeşim? Adamın kalbini mi yarıp baktın? Demek ki küfür modern cehmiye ve mürciyeye göre ne olmuş oluyor? Sadece kalbin inkarı olmuş oluyor. Veya ağızda diyecek ki ben Allah'ı inkar ediyorum, ben İslam'ı inkar ediyorum, ben Kur'an'ı tanımıyorum. Öyle mi? Öyle mi derse mi? Kafir olmalı. Ama Allahu Teala diyor ki Allah ve Resulü bir hüküm koymuşsa o hüküm karşısında bir seçeneği olan kimse, Allah'a asi olmuştur. Bu tevhid-i uluhiyeti reddir. Tevhid-i rububiyet değil, Allah'ı hakim olarak reddetmektir. İlah olduğundan ötürü reddetmektir. Peki, Allah'ın sözü var ve o sözün üzerine birisinin sözü çıkarılıyorsa... Fikirle biz acaba gerçekten mümin ölecek miyiz? Var mı garantiniz? Veya biz gerçekten Müslüman mıyız? Öyleyse Müslüman ölmek için Allah yolunda tek bir çıkış yolu kalıyor. Allah yolunda cihad etmek ve ölmek. Bundan başka gerçekten mümin ölme yolu yoktur. Bugün şartlar için söylüyorum. Yarın gelecek hayırlı şartlar, hayırlı imkanlar için bir şey deniyorum. Ama bugünün şartları için, vallahi lazım, Allah yolunda cihad etmeden başka hayırlı bir ölüm kalmamıştır. İster gücümüz yetsin buna, değer etmesin. Onu konuşmuyorum. Çünkü şu ayetlere baktığımız zaman, elektrik ödemesi onların kanuna göre, senet çiziyor, onların kanuna göre alışveriş yapıyorsun onların kanuna göre kardeşim batıl olan bir akitle kazanılan mal İslam'da haramdır ama zaruretler içindeyiz mahkumuz esaretteyiz o ayrı mesele anlıyorum ona da kendine göre bir fıkı var ama ne güne kadar bu mazeretler fıkının keyfini süreceğiz? ya Allah aşkına söyler misiniz bana Müslümanlar niye düşünmüyorlar bu keyfi fazla süremezsiniz bir gün bir hadise oldu Birisine dedim işte, Allah'ın bir kulu, kadın erkek olduğu önemli değil. Laikler olmasaydı, laiklik olmasaydı sen ve sizler bu özgürlüğe sahip olamazdınız. Gidin demokrasiye ve laikliğe şükrediniz. Nefsiniz adına, nefsiniz hesabına savunduğunuz bir özgürlük var ya, İslam vermiştir dediğiniz şey var ya, bu İslam'ın verdiği şey değildir. Siz bunu laikler ve demokratlar sayesinde kazandınız, batıcılar sayesinde kazandınız. Bu size Allah'ın verdiği bir hak değil. Boşuna İslam İslam böyle istiyormuş, İslam şöyledir, İslam böyledir, İslam şöyle söylüyor değil. Bunları söylemenin bir anlamı yok. 24. Esas Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak, fırkalaşma fitnesinden uzak durmak dini, ihya ve ettik etmek. Yani nasıl olur bugün, bazılarına göre ben gidiyorum, işte köyümde birisinden duyuyorum, muhtar bana diyor ki, ya sana sapık diyorlar. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Elbette hatalarımız, günahlarımız vardır. Yani, nefsimiz o kadar temiz değil ya tamam vardır ama elhamdülillah bize sapık dediler elhamdülillah deli de desinler zaten terörist diyorlar, gerici diyorlar, çağdışı diyorlar, Allah'a şükürler olsun Allah adına Allah'a iman ettiğimizden ötürü bizi hakaret bir sövürüyor buna şükredim evet bunlardan geçmelisiniz fırkalaşma fitnesinden uzak durmak ve dini ihya ve ikam etmek. Aslında 24-25 birbirine bağlı esaslar olarak gelecek. Allah Azze Celle buyurur ki Ali İmran yüzü işte daha üstteki ayette biliyorsunuz müminlere hitapla başlayan ikinci ayet-i kerimi var. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا يَا اَيُوَ الَّذِينَ اٰمَنْ تَقُلْ لَحَا Sonra وَا اَعْتَسِمُوا بِاللّٰهِ جَمِيعًا Nedir bu? Bir ihtisam, korunma ve güvence amacıyla bir yere sığınmaktır. Adam korktu o zaman jandarmaya sığınıyor. Korktuğu zaman devlete sığınıyor. Korktuğu zaman kanunlara, avukatlara sığınıyor. Ve korktuğu zaman şehitlerine sığınıyor. Allah öyle demiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِاللّٰهِ جَمِيعًا Sımsıkı sarılması gereken şey nedir? Allah'a dayanıp sarılmaktır. وَلَا تَفَرَّقُوا <gülme sesi> Demek ki sakın fırka fırka olmayınız. Demek ki Allah'tan gayrısına sarılmaktan ötürü fırkalaşma var. Bunu bilesiniz. Ayet net. Ben Ahmet'e, sen Mehmet'e sen falana, sen falana tabi oluyorsun. Ondan sonra biz fırka fırka oluyoruz. وَاَعْتَسِمُ بِاللّٰهِ جَمِيعًا Topluca, topyekün hep beraberce Allah'a sarılırız. Wa'teşimu bihablillah <gülüyor> cemii'. Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı ısırılırız. Ve <gülüyor> la teferruku. Nasıl teferruku oluyor? Hani Allah demişti ya ve enna hada siratim mustakîman. Diye ya uzun bir çizgi. Enes hadisi, Ebu Hureyre hadisi. Uzun bir çizgi. Kalın Etrafına yollar çiziyor, çizgiler. ay okuyor, Allah diyor ki işte bu benim suratım, üstakimimdir, ona uyunuz. ve bir سُبُ Bu yanlardan var ya çıkan böyle ara sokaklara falan yan yollara uymayınız. Siz uyarsanız, sizi Allah'ın yolundan ayırır, fırka fırka yapar. Bölüp pörçük olursunuz. وَاَحْتَسِمُوا بِحَبِّ الْزَاهِجِ بِحَبِّ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Eğer Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmazsak, kimisi cemaat diyor, kimisi ona imam diyor müfessirlerini, kimisi Ebu Bekir ve Ömer diyor, kimisi Resulullah'ın sünneti diyor, tamam mı? Kimisi cemaate tabi olma dedik, böyle yorumluyorlar. İbn-i Teymiye Rahmetullah der ki bunların hepsi selef-i salihinin tefsiridir, hepsi de bu anlamın içindedir. Hiçbirisi bu mananın dışında değildir. Bu anlamların tamamını bu ayet kelime kuşatmıştır. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ <gülüyor> Allah'ın üzerinize lütfettiği nimeti hatırlayınız. Hani siz, اِذْ <gülüyor> كُنْتُمْ Hani siz düşmandınız bir zamanlar. Kabile kavgaları oluyordu. Anne baba birbirine düşmandı. Mekke, Medine ayrılmıştı. Müşrikler bir tarafta, müminler bir tarafta. Kimisi annesini kaybetmiş, kimisi çocuğunu. Kimisi babasını öbür tarafta bırakmış, kimisi hanımını. Hakeza böyle bölünmüşler. فَأَلَّ فَبَيْنَ خُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizin arasını buldu. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeş oldunuz. Yani burada... Kimsenin hatırı, gönülü yok. Eğer Allah'ı seviyorsak onun için bir araya giriyoruz. Onun nimetiyle kardeş oldunuz. Öyleyse Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak fırkalaşmanın karşısındaki en tesirli ilaçtır. Niye? Çünkü adam diyecek ki işte ama efendim şöyle. Siz diyeceksiniz hayır Allah böyle diyordu. Adam diyor ki işte efendim işte şöyle. Hayır, siz diyorsun ki Resulullah böyle buyurdu. Siz Allah diyorsunuz, adam başka ama diyor. Siz Resulullah diyorsunuz, adam başka bir yerden birisinin sözünü getiriyor. Ne oldu? İşte böylece fırkalaşma, dinde bölük pörçük olma zuhur etmiş oldu. Burada bir esas var, aslında bu çok önemli. Şuara suresi 13. ayet-i kerime, Bu nebilerin sünnetini ihya etmekle ilgili bir ayet-i kerimedir. Diyor ki Allah dinden Nuh'a vasiyet ettiğini, farz kıldığını ve sana da vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vahyettiğimizi ve vahyettiğimizde diyor, size bir şeriat, dinden bir şeriat koydu ki, dini ikame ediniz ve o dinde, İslam'da fırka fırka olmayınız. İşte bakın, Musa, İsa, İbrahim aleyhisselam, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine vahyedilen bize dinde şeriat olarak konar. Müşrikler var ya sizin kendisine davet ettiğiniz şey o müşriklere çok ağır gelmiştir. Bugünkü müşriklere çok ağır gelmiyor mu? Kadınları örtüye çağırıyorsunuz. Erkekleri iffete çağırıyorsunuz kumar tuzandan, zina tuzandan, içki tuzandan, televizyon tuzandan, film tuzandan, gazino tuzandan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Şirkin ve dalaletin bataklığından kurtarmaya çağırıyorsunuz. Adamlar razı olmuyor. Kebure alel müşrikina ma tad'uhum iley. Sizin kendisine davet ettiğiniz şey var ya, müşriklere çok ağır geliyor. Bugünkü müşriklere de gerçekten çok ağır geliyor. Bir kadıncağızın, kızcağızın başını örtü örtü, müşriklere çok ağır geliyor. Allah, dilediğini, dilediği kimseyi kendisi için seçer ve kalpten Allah'a yönelene hidayet verir. Kalpten Allah kendisine yönelene hidayet verir. 26. esas tebeyyün esasıdır. Bu daha önce izah etmiştik. Dikkat ederseniz hadisle ilgili bir konuda bu ayetin çok farklı bir e, açıklamasını yapmıştık. Demiştik ki e, Allah Azze ve Celle fasıktan gelen haberi tahkik edin diyor. Hadis alimlerimiz sadıktan gelen haberiyle tahkik ediyorlar. Düşünün yani artık siz hadis ulemasına onların yapabilecekleri içtihadi hatalara edeple tenkit etmenin dışında herhangi bir üslup ve ifadeyle yaklaşamazsınız. Buna hakkınız yoktur. Çünkü onlar öyle bir görev eda etmişlerdir ki onlar gerçekten İslam için öyle bir fedakarlıkta bulunmuşlardır ki dünya zevklerini hatta en çok belki insan ihtiyaç duyduğu şeyleri dünyalık nimetleri reddetmişler, tepmişler ama Resulullah'ın sünneti ihya olsun baki kalsın kıyamete kadar devam etsin diye insanlar her şeye göğüs gelerek Allah'ın Resulü'nün sünnetini öğrenmişler sahihini sahih olmayanından ayrı, ayırma mücadelesi vermişlerdir Ey iman edenler size bir fasık herhangi bir haber getirirse, dikkat edin, bilinen bir haber değil, fasık adam düzgün bir haber getirdi, bunu reddedir, etmiyoruz ayete günü. Fasık. Ama getirimin getirdiği haber doğru, tamam biliyoruz, kaynağı sağlam. Geldiği yerden belli, haberin oraya ait olduğu belli. İlmimiz var, tecrübemiz var, duyumlarımız var. Ama Size herhangi bir fasık, herhangi bir haber getirirsen, ama burada herhangi bir fasıktan amaç, fısk sahibi tüm insanlar. Fetebeyyenu. O sözün gerçek, hak olup olmadığını araştırırız. Ben geldim burada size bir şey söyledim. Sözüm doğru mu, yanlış mı? Araştırmak zorundasınız taklit etmek mükellefiyetiniz yok. Böyle bir zorunluluk yok dinde. E tebeyyen Doğru olsa da adam, sözü çünkü dinle ilgili ise, Allah ve Rasulü ile ilgili ise, o sözün hak olup olmadığını araştırmak zorundayız. Bu bir kaide. Ayetin gerisini anlatmıyorum. Hucurat 6. ayet-i kerime. Allah hakkında bilmediğini söylemek 27. esas. Adam diyor ki işte efendim Adem'den önce insanlar varmış da o insanlar şöyle yaşamışlar da o insanlar böyle etmişler de işte Adem'den önce bir Adem varmış da Adem, Adem demek değilmiş de öncekilerin yerine gelen bir yeni neslin adıymış da bilmiyorum falan falan falan. Yok işte Allah ebabil kuşlarının ayaklarına işte sicilden taşlar takmamış da mikropları takmış da o taşlar mikropluymuş. Kuşlar işte bataklıktan geçerlerken hebabil kuşları işte ayakları bataklığa da almış da o bataklıktan gelen mikroplar evrehenin fillerini falan darmadağın etmiş işte. Yerle bir etmiş. Falan. Bunlar Allah hakkında bilmediğini söylemektir. Mısır tefsir ekoru işte buna dayanır. Evet. Mısır'ın modernistleri Avrupa karşısında hezimete uğramış olan o beyni sulanmış birçok insan var ya işte Kuran'ı böyle yorumluyorlar. Onlar ebabil kuşlarıymış. İşte ama şeymiş, işte yanardağ patlamış o yanardağdan falan kuşlar onu almış o da buymuş falan, veba hastalığı varmış o de ondan dolayı öyle olmuş işte. Ne bileyim ne? Şuna bakın ya, Ey Rabbiniz öyle diyor? E lem terakefe faal rabbuke bi ashabil fil? E lem yecal sicilden anlatıyor mu sana sicirin ne olduğunu Allah Teala? Efendim çok araştırmışlar, incelemişler de işte falan filan mikropmuş. Çok zayıf cılın bir haber birisi bir lafet. aman böyle bir söz söylendi ya hemen yapışmışlar oradan cımbızla alıp getiriyorlar bataklıktan o sineği <gülüyor> sana diyorlar bak işte böyle tefsirler de var yani böyle diyen alimler de var işte yani alimler sivrisinek bataklıktan mikrop almış getirmiş işte diyorsun bak böyle alimler de varmış <gülüyor> allah Teala buyur ki Bakara 168'de ey insanlar Ey insanlar! Yeryüzünde temiz olan ve helal olandan giyiniz ve şeytanın adımlarına uymayınız. Bu gerçekten sizin apaçık bir düşmanınızdır. Devamındaki ayet kerimede şeytan ancak size Su ve fahşayı emreder. Su, söz ve kalpteki buluştur. El fahşâ hem kalpte hem dilde hem de fiilen yapılan kötü münker amellerdir. İnne mâ ye'murukum bis sui vel fahşâ ve an takula al Allah ma la Şimdi düşünün. Yiyoruz, içiyoruz da. Dikkat ediyor muyuz helal mi değil mi? Eğer yediğimizin helal ve haram olduğunu ayırmıyor isek şeytanın adımlarına uyarız. Bu kaçınılmaz. Ama maalesef biz o güzel kebapların kokusuna dayanamıyoruz. Hele dönerin o kokusu var ya. Mideniz dört nallat tepiyor. Gidiyoruz döner yiyoruz. Gidiyoruz diyorum ne yapıyoruz? Kim kesmiş, kim kesmemiş müşrik, kafir, putperest ve seni araştırmıyoruz. Önemli değil ki. Ne olacak? Ticaret için kesiyor efendim. Hepimiz de yedik işte. Sana güveniyorum yiyorum, sen bana güveniyorsun. Yiyoruz orada burada nereden geldiği belki kalktı yani. Bunu artık hiç önemi yok. O kadar ayet var Kur'an'da hiç bunların bir tanesine önem vermiyoruz arkadaşlar. Boşuna söyleyeyim. Üzerine Allah'ın ismi anılan şeyden giyiniz. E işte. Ya Allah öyle söylemiş yani. Yani yerken bismillah veririz. Çünkü helal ve temiz yememenin şeytanın adımlarına uymayla beraber zikredilmesi söz konusu. helal ve temizleyenmediği zaman şeytanın adımlarına uyulur. Ve şeytanın adımlarına bir tanesine uyduğun zaman hemen tuzağına düşürür seni. Bu helal ve haram meselesi üzerinde Müslümanlar durmuyoruz. Ve şeytan size kötülük yapmayı, fahşayı ne yapar? Emreder ve ayrıca ne emreder biliyor musunuz? Emrediyor bak. Peki hangi hanginizde şeyden gelir? Doğru doğru emretti Allah şimdi. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap der mi karşına dikilip? وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُونَ. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylemeyi emreder. Ne zaman? Helal ve haramı karıştırdın zaman Tekele helal ve haramı yediğin zaman, dikkat et, şeytanın adımlarına uymama gücün artıyor. Gücün artıyor. Helal kuvvettir. Temiz şey, berekettir. Ve bereketi ve kuvveti reddedeceğiz, terk edeceğiz ve buna dikkat etmeyeceğiz. İslam devleti kurma mücadelesi vereceğiz. Haydi siz de oradan. Ya şeytan bizi arkasından götürürse İslam devleti kurduracağım diye size. He, mümkün değil mi? Şimdi Moğollara benzediniz. Sizi tenzih ediyorum. Birçok insan. Çengiyle, çalgıyla e, siz din kutluyorsunuz. berat geceleri, kandil geceleri, regaip geceleri. Adam Resulullah'tan bahsediyor. Gözlerimizden yağ şarkıttırıyor. Arkasından e, Ney çalıyor, keman çalıyor, İran havaları çalıyor. Allah Allah! Siz ne yapıyorsunuz? Gazinodan dini yayın. 28. esas, Allah'ın indirdiklerini ketmetmemek. Bakara 59. 59. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ اتَّابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّاب الرحيم. 159-60 Allah'ın yani bizim beyinattan ve hüdadan kitapta insanlara onu apacık beyan ettikten sonra ketmedip gizleyip saklayanlar parantez içinde var ya anlamında bir şey ifade işte onları Allah lanetlemiştir ve lanet ediciler de onları lanetlemiştir. Şimdi hem kürsülerden insanlara.